الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهبه الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادينا أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريكنا وأشهد أن محمد العبده ورسوله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 وكل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد muhterem <مُخْتَلَم> kardeşlerim Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Aleykum Assalamu ve rahmetullahi ve olsun kardeşim hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında Ve onun hüzide sahabesinin hayatında bizim için çok büyük ibretler ve alınması gereken dersler var. Bu dersinde inşallah Allah'a söyle aleyhissalatu vesselamın son gazvesi olan Tebuk gazvesinden ve özellikle de o gazvede, o savaştan alınması gereken, çıkartılması gereken ibret ve derslerden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Tebuk gazvesi biliyorsunuz, hicretin dokuzuncu yılında meydana gelen bir savaş. Müslümanlarla İzanslılar yani Rumlar arasında meydana gelen bir savaş. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı son savaştır bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına Bizanslılarla savaşacakları için hazırlık yapmalarını emretmişti. Tebuk yer olarak, mıntıka olarak Medine'de Vadil Kura ile Şam arasında bir yerin adıdır Tebuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adeti gereğince Bir yere savaş açılacağı zaman hazırlık yapılmasını emreder ama nereye saldıracağını söylemezdi, bildirmezdi. Ki olur ki içlerinde bir casus veya bir münafık gidip o baskın yapılacak yere haber vermesin. Ama bu Tebuk savaşında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu adetini bozmuş ve düşmanın Tebuk'ta Bizanslar yani Rumlar olacağını haber vermiştir. Ve insanların bunun için hazırlanmalarını emretmiştir. Çünkü yol uzun, düşman çok kuvvetli ve zaman olarak da Recep ayı ki o zaman yaz mevsimine denk gelmiş ve mevsimin en sıcak olduğu yaz zamanı. Ve öyle ki insanların soğuk suya girmeyi ve gölgelerde gölgelenmeyi arzu ettiği ve hurma ağaçlarının gölgesini yaşamayı arzuladığı ve e, hurmaların olgunlaştığı bir zamana denk geliyor sefer. Yol, bu yolculuk, savaş. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu Tebuk olayını, zorluk zamanı, zorluk gazvesi ve o orduya da ceş-ül ısra yani zorluk ordusu ismi verilmiştir Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu savaş için kararını vermiş ve insanların bunun için hazırlanmalarını emretmişti. Hakikaten birçok insanın o öyle bir zamanda, öyle bir sıcakta gölgelenme gölgede oturmayı arzu ettiği bir zamanda savaşa çıkmak hakikaten zor bir iş ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmişti. Ve bunda da kararlıydı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabii ki yola çıkılacak, savaşa çıkılacak, savaş için bir at lazım, teçhizat lazım, silah lazım, ordunun donatılması lazım. Bu sebeplerden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zengin sahabeleri... Allah yolunda sarf mallarını sarf etmeleri için teşvik etmiştir Ki zengin sahabeler de Allah onlardan razı olsun bu uğurda mallarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne yiymiş ve Allah yolunda feda etmişlerdi. Bu konuda hakikaten Tebuk Savaşı'na hazırlanırken sahabenin ihlasını ve Allah yolunda ne yönlü infak için İnfak ettiklerini görüyoruz kardeşlerim. Öyle ki hep e, misal verdiğimiz gibi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu o savaş için hazırlık yapıldığı zaman tama, e, malının tamamı olan 40 bin dirhemi getiriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın önüne koyuyor. Allah Resulü soruyor ey Ebu Bekir ailene ne bıraktın? O da diyor ki ey Allah'ın Resulü Aileme, Allah'ı, onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Daha sonra Hazreti Ömer radiyallahu anh'ı geliyor, belli bir iktarda bir mal bırakıyor. Aynı soruyu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radiyallahu anh'ı da soruyor. Ey Ömer ailene ne bıraktın? Bir şey bıraktın mı? diye sorduğunda Ömer radiyallahu anh'ı, Ey Allah'ın Resulü aileme malımın yarısını bıraktım diyor. Ve bu şekilde sahabeler birbirleriyle kayırda yarışmaya devam ediyorlar. Yine Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhu 200 evkiye altın Asım İbni Adil 70 deve yükü hurma tasadduk ediyor. Bu Tebük savaşına çıkılmadan önce. Hazreti Osman radıyallahu anhu ise bu ordunun üçte birini teçhiz ediyor kardeşlerim. Yani üçte birini hem At olarak hem de silah olarak, yiyecek olarak, azık olarak ne yapıyor? Ordunun üçte birini teçhiz ediyor, orduyu donatıyor. Hatta gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ım Osman'dan razı ol zira ben ondan razıyım duasında bulunmuştur. Ki biliyorsunuz Hz. Osman radiyallahu anh'u da cennetle müjdelenen on sahabeden var bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Bütün sahabelerden Allah razı olsun. Böyle bir savaşa çıkılacağı zaman bazı Müslümanlar bu savaşa katılamadıklarından dolayı ağlıyorlar. Neden? Çünkü Müslümanlardan yedi veya daha fazla kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve kendilerinin bu savaşa katılabilmek için bir binekleri olmadığını Ve kendileri için bir binek verilmesini istiyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu isteklerini yerine getiremiyor. Çünkü imkanlar kısıtlı. Biraz önce anlattığımız gibi bütün sahabeler seferber oluyor ama her şeye yetişmek nedir? Çünkü kıtlık zamanı mümkün olmuyor. Ve bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size bindirebilecek bir binik bulamıyorum dediğinde... O sahabeler savaşa katılamamın verdiği üzüntüyle ağlayarak geri kalıyor ve savaştan geri duruyorlar. Evet, her zaman mekanda olduğu gibi münafıklar da bu savaştan önce yine büyük rol oynuyorlar, yine sahneye çıkıyorlar. Çünkü Hudeybiye anlaşmasından sonra münafıklar Medine'de epey azalmıştı, sayıları epeyce azalmıştı. Ve Hudeydiye Anlaşması ve Mekke'nin fethinden sonra İslam toplumu büyümeye başlamış ve İslam ordusu ilk zamankinden 20 kat daha fazla artmıştı. Daha fazla artmıştı. Bu dönemde her ne kadar kendi istekleriyle İslam'ı seçen kimseler olduysa da öldürülme korkusuyla Müslüman olan kimseler de vardı. Belki de bunlar... Tamamen kalbi İslam'a ısınmadığı halde sırf öldürmek korkusuyla İslam'a giren kimselerdi. Ki o devirde münafıkların lideri Abdullah İbn-i münafı idi. Henüz yaşıyordu ve insanları bu savaştan önceden, tabak kazdesi öncesinde ne yaptı? Tekrar bu münafıklık seferberliğinin öncüsü olmaya devam etti Abdullah İbn-i Ubey münafığı ne Müslümanları Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaştırmak ve din insanları o Müslümanları dünyanın o aldatıcı ve geçici güzellikleriyle kandırmaya başla devam etti kandırmaya başladılar. Yani neden bu sıcacık günde sefere çıkıyorsunuz, savaşa çıkıyorsunuz ki Medine'de gölgeler altında soğuk sulara girmek varken Gibi sözlerle münafıklar ne yapmaya başladılar? Müslümanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Hatta bir tanesi diyor ki Vallahi kavmim ensar iyi bilir ki ben kadınlara düşkün bir adamım ve beni as yani Rumların kadınlarını görünce kendime sahip çıkamam da fitneye düşerim diyerek ne yapmıştır? Münafık. E, mazenet ileri sürmüştür. Bir kısmı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemekle kalmamış havanın çok sıcak olduğundan bahsederek e, bu savaşa iştirak eden müminleri de caydırmaya çalışıyorlardı. Münafıkların diğer bir kısmı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişler. Gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söylemişlerdi. Münafıkların ordu içindeki durumları ise sürekli olarak emirlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine muhalefet ediyorlar ve sürekli ordu içinde fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Ki biliyorsunuz münafıkların umumen genel özellikleri bunlardır kardeşlerim. Çünkü kendi kalplerine iman yerleşmediği için... O mümin insanları da Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan kimselerdir münafıklar. Ve günümüzde de halen devam etmekte ve kıyamete kadar da devam edecektir. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Yahudi Süveyl'in evinde bir kısım münafıkların bir araya geldikleri ve bu savaş konusunda halkı savaştan döndürecek bazı planlar yapıldığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü bir grup sahabeyi o Yahudi Süveylim'in evine göndererek o eve ateşe veriyor. Oradaki münafıkları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağıtıyor. Biliyorsunuz Tebuk gazilesi deyince kardeşlerim meşhur bir kıssa, bir ibretlik bir kıssa akla gelir. O da Kab İbn-i radıyallahu anhu ve iki arkadaşının kıssasıdır bu. Biliyorsunuz daha önce kıssayı tam vakasıyla anlatmıştık. Şimdi onu anlatmayacağım ama vakayı olayı hatırladığınızı zannediyorum. Ki Kâb ibn-i radıyallahu anhu ve onun iki arkadaşı olan Hilal ibn-i Umeyye ve Murara ibn-i Rabi radıyallahu anhu bu kıssada hakikaten Anlayacak dersler ve ibretler vardır ki dediğim gibi daha önce bir bu kıssayı anlattık. Ee, ben hatırladığınızı umuyorum. Şimdi bu kıssayı anlatmadan ziyade bu Tebuk gazetesinde ve kâb ibn-i ve radıyallahu anhu ve onun iki arkadaşı hakkında alınması gereken ders ve ibretler nelerdir? Bunları açıklamaya çalışacağız inşallah. Hakikaten Tebuk gazetesinde kardeşlerim birçok ders öğüt ve İbretlerle dolu bir gazve, bir savaş. Dolayısıyla günümüz davetçilerinin, günümüzde İslam'a davet eden kimselerin tebuk gazvelerini, gazvesini ve onun getirdiklerini çok iyi bilmeleri gerekir kardeşlerim. Çünkü tebuk gazvesi her ne kadar zengin Müslümanların fedakarlığını, fakirlerin durumunu... O konuda yine münafıkların ne halde olduklarını, onların tuzak ve planlarını, savaşa gitmemek için uydurdukları yalanları ve bunları ile sürerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemeleri, hiçbir mazeret ileri sürmeden savaşa gitmeyenler ve Allah Resulü, daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebuk gazvesinden Medine'ye geldiği zaman yalan mazeretlerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ...kandırmaya çalışanlar... ...ve bununla beraber... ...Kâb İbn-i Merrik anh'u... ...ve iki arkadaşı gibi... ...hiçbir şekilde yalan söylemeden... vakayı olduğu gibi anlatanlar... ...olarak e, şeklinde... ...çok çeşitli ibretler vardır. Evet. Birinci ibret alınması gereken ders... ...bütün... ...İslami çalışmalarda... ...yapılan davetlerde... ...sohbetlerde, vaazlarda... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı evet. ve onun sahabelerini örnek almak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta, barışta, darlıkta, bollukta... ...kısacası hayatın bütün alanlarında kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek olacaktır. örnektir Dün seferin uzunluğu, düşmanın kuvvetli olması yaz mevsiminin kızgın sıcaklığı, zamanın kuraklık, kıtlık ve meyvelerin olgunlaşma zamanı olması gibi dünyevi sebepler, sahabeleri Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın emrini yerine getirmekten alıkoymamıştı. Bugün de makam, mevki, görev, iş yerleri gibi sebepler hiçbir zaman Müslümanları İslami hizmet ve çalışmalardan alıkoymamalıdır. Çünkü dünya içindeki eşyayla birlikte fanidir? Baki olan ise Allah'tır. Dolayısıyla dünyanın geçici ama aynı zamanda çekici güzelliklerine kanıp Allah yolunda yapılacak hizmetlerden hiçbir Müslümanın geri kalmaması gerekir. İbleti dersi anlayabildik mi kardeşlerim? Yani o sahabeler O günün sıcaklığına, kıtlığına, darlığına, zorluğuna, seferin uzun olmasına, düşmanın çok olmasına rağmen ne yaptılar? Verilen bir emri Allah yolunda cihadı ne yaptılar? Yerine getirmeye çalıştılar. Bugün de bizlerin ne olursa olsun, hizmet denildiği zaman, Allah için çalışma, bir sohbet, bir vaaz, bir nasihat denildiği zaman ne olmamamız gerekir? yerimize, evimize, bulunduğumuz yere mıh gibi çakılıp kalmamamız gerekir. İnanın şu anda içimizde bulunduğumuz ortam mübarek bir ortamdır, bir ilim meclisidir. Bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin gezici melekleri vardır diyor. Peki bunların görevleri nedir? İmana, meleklere iman dersinde biz bunu ele almıştık. O gezici melekler dolaşırlar diyor. Dünyada nerede Allah Azze ve Celle'nin adının anıldığı, adının zikredildiği, zikredildiği bir yer varsa hemen oraya inerler ve oraya kanatlarını gererler onlarla birlikte otururlar. Diyor. Ve inşallah bu meclisimiz de ben temenni ediyorum ki o meclislerden bir tanesi. Eğer içimizden biri kardeşlerimiz bu meclisten daha mübarek bir meclis varsa ben temenni ediyorum ki oraya gitsinler. Ama şu anda bulunduğumuz meclis inanın kardeşlerim diğer bulunduğumuz meclislerin inşallah en hayırlısı. O yüzden bazen kardeşlerimiz gelmediği zaman özlem babında biraz da sitem babında neden falanca kardeşimiz gelmedi gibi bazen sitemken ve özlem duyarak ne yapıyoruz onu dile getirebiliyoruz. Çünkü içimizde bulunduğumuz bu mübarek ortamdan, onun sevabından en azından bu duasından yani gelip uyusa bile en azından yaptığımız dualardan o meleklerin burada hazır olmasından istifade etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. O yüzden hiçbir kardeşimiz yani neden gelmedin diye bir sitemle karşılaştığı zaman tarafımızda Allah için ne olur darılmasın. Çünkü özlüyoruz. Kendimiz için istediğimiz hayrı inanın o kardeşimiz için de istiyoruz. O yüzden, işte misafire gittim, misafirim vardı, işte maç vardı, şu vardı, bu vardı gibi mazeretler, inanın <gülüyor> bilmiyorum, yani ben inanın çok üzülüyorum, eğer içimde bulunduğumuz ortamdan daha hayırlı bir ortama gidiyorsa inanın beni de çağırsın beraber giderim. Ama yok değilse, içimizde bulunduğum ortamdan daha hayırlı değilse, o zaman oturup bir düşünelim, kendimizi hesaba çekelim kardeşlerim. Çünkü inanın çevreden sosyal hayattan o kadar çok oklar üzerimize çevrilmiş ki bizim ise bunu koruyabilmemizin tek şey imanımızı güçlendirmektir kardeşlerim. İmanımızı bir kalkan olmaktır ve o kalkanı da ne yapmaktır? Güçlü kılmaktır. Bunun da tek çaresi ilimdir. İlim meclislerinde bulunmaktı ve böylelikle de bu sayede nedir? İmanı artırabilmektir. Allah Azze ve Celle O imanı artıranlardan ve güzel sözü duyup güzel söze tabi olanlardan eylesin kardeşlerim. Ve yine Tebuk gazvesinde alınması gereken derslerden bir tanesi de zor anlarda yardımlaşma ve Müslümanlar arasındaki dayanışmanın önemi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda infaka teşvik etmiş ve bunu emrettiği zaman... Hemen zengin Müslümanlar ne yapmışlardı? Allah yolunda mallarını harcamaya dökmeye başlamışlardır. Dediğimiz gibi Hz. Ebu Bekir radıyallahu, radıyallahu anh'ın malının hepsini getirmiş. Hz. Ebu Bekir malının yarısı getirmiş. Falanca bu kadar altın filanca bu kadar dirhem. Ve Hz. Osman radıyallahu anh'ın kalkmış koskoca bir ordunun üçte birini teçhiz etmiş. Hakikaten bu nedir? gıpta edilmesi gereken hareketlerdir kardeşler Ve bugün de bu davada kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakılmadan ben varım diyebilecek bir Müslümanı ne kadar da ihtiyacımız vardır kardeşlerim. O yüzden maddi imkanları yerinde olan duyardı Müslümanlar Allah yoluna davet edildikleri zaman gönül hoşnutluğu içerisinde o malı vermeleri ve kıyamete kadar gelen bütün Müslümanlara örnek olan o sahabelerin Allah yolunda mallarını infak ettikleri gibi bugünün Müslümanları da mallarını Allah yolunda haydin denildiği zaman içlerinde hiçbir tereddüt olmadan ne yapmaları gerekir? En azından yani Hz. Ebu Bekir gibi hepsi tamamını vermeseler de bir bölümünü Allah yolunda harcayan Müslümanlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. Yine Alınması gereken derslerden bir tanesi de infak eden Müslümanların Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam onların ruhani durumlarını anlayabilmek için bazı sorular soruyor. Ve Hz. Ebubekir ve Ömer radiyallahu anhum malınlarını getirdiği zaman Allah Resulü Aleyhisselam kendi ehline herhangi bir şey bıraktın mı diye soruyor. Hakikaten bir önemli bir şey arz ediyor kardeşlerim. Ki bugünün Dava liderlerinin de kendi mahiyetlerinde bulan, bulunan insanların bu şekilde ne yapması sorularla onların ruhani durumlarını anlaması gerekir. Geçenlerde davet için bir şehir dışına çıktık ve Allah razı olsun bir kardeşimiz veya birkaç kardeşimiz o masrafları üstlendi. Ve biz diyoruz ki inşallah bu kardeşlerimiz Allah için bire 700 verilen bir yerde ne yapmışlardır? Ticaretlendi yapmışlardı. Allah azze ve celle onların çabalarını boşa çıkarmasın evet. ve bire 700 versin inşallah. Evet. Ve yine Allah yolunda İslami hizmetlere harcanacak malın bulunmamasında üzülmek de vardır alınacak ibretlerden bir tanesi. Çünkü eee maddi imkanların yerinde olması, eee infak etmek olmaması halinde de üzülmek ve ağlamak hakikaten gerçek ve samimi Müslümanların şiarıdır kardeşler Görülüyor ki bazı Müslümanlar yoksul oldukları zaman, samimi ve fedakar Müslümanlar ne yapmaktalar onlara? infak etmekteler veya geçimlerini düzlenmekteler. Ama ne zaman ki o kimse biraz mal kazanmaya başladığı zaman, veya hani derler ya ele ekmek tutmaya başladığı zaman, maddi imkanlar olduğu zaman, Haydi kardeş sen de infak et daha çok önce çünkü sana infak ediliyor ediliyordu denildiği zaman ama fakat lakin gibi mazenetler sürerek maalesef kendisine yapılan fedakarlığı ne yapmıştır unutmuştur ve ama kendisi o fedakarlığı yapamamıştır maalesef. O yüzden bizler o Tebuk savaşında o özür beyan eden münafıklar gibi mi olmalıyız? Yoksa Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radiyallahu anhum gibi o konuda örnek olan sahabeler gibi mi olmalıyız? O yüzden bir kimse bu hususta kimi örnek alması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi o Ebubekir ve Ömer radiyallahu anhum gibi sahabeleri örnek alanlardan eylesin kardeşlerim. Ve yine uyduruk ve yalan mazeretler İslami davetlerde nedir? Münafıkların alametlerinden bir tanesinin olması. Çünkü münafık ve münafık olmayan ama kalpleri hasta olan bazı Müslümanlar İslami hizmetlere iştirak etmemek için yalan mazeretler uydurmakta gayret mahirdirler kardeşlerim. Şeytanın yardımıyla da hemence mazereti hemen mazeret bulu verirler. Örneğin Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam münafıkların liderlerinden Cid ibn Kayse ki kendisi bu devredeki Rıdvan veya bu adamın dışında herkes katılmıştır. <gülüyor> ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o münafâ Ey Cid bizimle birlikte hurumlar üzerine gitmez misin dediğinde işte diyor ki ben Ensar beni çok iyi bilir ki işte ben kadınları severim. Rus kadınlarının, o Rumbu kadınlarının beni fitneye düşürmesinden korkarım diyerek güya ne yapmıştır? Özür beyan etmiştir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlardan diyor bir de bana izin ver beni fitneye düşürme diyenler vardır. İyi bilin ki onlar zaten fitnenin içine düşmüşlerdi cehennem de kafirleri kuşatacaktır buyurur Allah Azze ve Celle Tövbe suresi 49. ayet-i kerimeyi bu münafı bu sözüne bina el indirmiştir. Yani o yüzden bahane uydurmak kolaydır kardeşlerim. Yine münafıklardan bir kısmı gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gücümüz yetseydi seninle birlikte muhakkak savaşa giderdik demişlerdir. Diyerek yalan söylemişlerdir. Bunların durumu da yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahy edilmiş ve onlar hakkında Allah Azze ve Celle şu ayeti indirilmiş. Eğer savaşa çıkmak isterselerdi onun için muhakkak hazırlık yaparlardı. Ama Allah onların savaşa çıkmalarını ve hoş görmedi ve onları durdurdu. Kendilerine orada oturanlarla birlikte siz de oturun denildi. Evet yani ...o koca karıların oturduğu gibi... ...siz de orada oturun... ...denildi. Bugün... ...İslami daveti... ...omuzlayanların... ...yukarıda anlattığımız her iki olayı daima... ...göz önünde bulundurmaları gerekir kardeşler. Belli bir sorumluluk... ...sahibi olan bir Müslüman... ...kendine verilen... ...vazifede asla... ...asla gevşek davranmamalı. Şeyi mazeret olmadan gerekli etkinliklerden sohbetlerden, vaazlardan geri kalmamalı ve programını da ona göre düzenlemelidir kardeşlerim. Vazifelerinde gerçek davrandığı veya programını uygulamadığı zamanlarda da yalan ve uyduruk mazeretlerle de tevessül etmemelidir. Ayrıca sorumluluk sahibi diğer Müslümanları da şüpheye düşürecek veya o ilim meclisinden sohbet ortamından da ...soğutacak bazı yalan, yanlış mazeretlere de kendisini alıştırmadığı gibi Müslüman kardeşlerini de alıştırmamalıdır. O yüzden bir Müslümanın kendisini imanla ilimle terbiye etmesi ve bu tür ortamlarda olması sıkça bulunması gerekir ki... ...bizim için bu mazeretlerde ne Cid Kays gibi münafıklar ne de İbn-i Selul gibi münafıklar asla ve asla bizim örneğimiz değildir. Bu konuda bizim örneğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yüzüde asabıdır Allah ondan onlardan razı olsun. Amin. Yine dünyanın çekiciliğine aldanmamak ki onun zararı ve içiyle dışının bir olmasının önemi. Bu konuda Kâb-i İbn-i Malik radıyallahu anhu'nun misali bizim için en güzel misaldı kardeşlerim. Çünkü Kâb-i i̇bn Malik radıyallahu anhu savaşa katılmamak gibi bir niyeti yoktu. Niyeti savaşa katılmaktı. Ancak ben daha sonra yetişirim diyerek ne yapmıştı? Arkadan yetişirim diye düşündü ve bahçesindeki soğuk suların ve ağaçların serin gölgesinin yerinde oturarak kendisine rehavet çöktü. Daha sonra Müslümanlar uzaklaşıp gittikten sonra artık kendisine bir yeis düştü, yeis geldi ve olduğu yerde Medine'de savaştan geri kalanlarla birlikte geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa çıktığı zaman arkasına dönüp dönüp Kâb İbn-i geldi mi diye hep sorup duruyordu. Ama Kâb ne yaptı? Medine'de oturanlarla birlikte oturdu. Geri döndüğü zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kâb i̇bn Malik ve diğer iki arkadaşıyla hiç kimsenin konuşmamasını emretti. Hiç kimse konuşmayacak, ona selam vermeyecek ve selamını da almayacaktı. Hatta Kâb İbn-i Malik radıyallahu anh'unun amcasının oğlu vardı, kendisini çok severdi, yanına gidip selam verdiğinde o dahi selamını alıp kendisiyle konuşmadı. Hatta diyor ki Kâb-ı Malik ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor, ona selam veriyor ve dudaklarına bakıyordum. Acaba dudakları oynadı mı, oynamadı mı? Yani benim selamımı aldı mı, almadı mı? Diye. Aradan 10 gün veya 15 gün bir zaman geçtikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam hanımlarına da Kâb-ı Malik'ten ayrılmalarını emrediyor. Yani boşamak değil, ayrı yaşamalarını emrediyor. Ve neredeyse 50 gün boyunca Kâb İbn-i hiç kimse selam dahi konuşulmuş. Ve Allah Azze ve Celle'nin deyimiyle yeryüzü bütün genişliğine rağmen ona daracık gelmişti. Bu bir fitne Mehmet fitne. Bu fitneyle beraber Gassan oğullarından bir elçi geliyor mektup gönderiyor Hasan kralı. Duyduk ki senin sahibin sana zulmediyormuş. Sana kötülük ediyormuş. Senin yani e, bulunduğu makamdan daha aşağı bir makamla sana hitap ediyormuş şeklinde daha büyük bir fitneyle ne yapıyor Geliyor. Ama e, Ka'b ibn -i Malik radiyallahu anh bunun da kendisi için bir fitne olduğunu, bir sınama olduğunu biliyor ve sabretmeye devam ediyor. Sanki Allah hazretleri ne onu ve iki arkadaşının 50 gün dün süren o e, imtihandan sonra kazanıyor ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim indirerek onların ve Ka'b bin Malik radıyallahu anh'unun ve o iki arkadaşının imtihanı, e, tövbesini kabul ettiğini Allah azze ve celle ayetiyle bildiriyor. Şimdi bu Ka'b bin Malik radıyallahu anh'u ve iki arkadaşının olayında mal, mülk ve makamın zaman zaman rehavete ve hizmetten geri kalmaya sebep olması gibi dikkat edilmesi gereken çok büyük, önemli bir nokta var kardeşlerim. Bu olayda ibret verici en büyük husus ise her ne sebep olursa olsun Kabe'nin sefere çıkmadığı için cezai müeyyidiye tabi tutuluyor. Çünkü anlattığımız gibi 50 gün boyunca ne Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne de sahabesi ve hanımları da dahil selam dahi verip almıyorlar. O yüzden Kâb için en zoru İslami cemaatten ayrı kalması ve başkaları tarafından kendi saflarına davet edilmesidir. Bugün bu o zaman 50 günlük bir hicretme olayı Kâb bin Manike Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tarafından verilmiş bir cezadır. Müslüman cemaatten uzak durmak. Hatta öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen kendisine dar gelmişti diyor Allah Azze ve Celle. Bugün ise bu cezayı biz kendi kendimize veriyoruz kardeşlerim. Yani İslami cemaatten o topluluktan, o ilim meclisinden kendimizi bertaraf ederek adeta dünyayı kendimize zindan ediyoruz kardeşlerim. İnanın şu içinde bulunduğumuz ortam cennet bahçelerinden bir bahçe değil de nedir kardeşlerim. Allah'ın adının anıldığı bir meclis, Allah'ın adının zikredildiği bir meclis, cennet bahçelerinden bir bahçe değil de nedir kardeşlerim? Ancak o yönlere melekler inmez mi kardeşlerim? O yüzden e, günümüzde bazen yaptıkları yanlışlıklardan dolayı bir azar işitenler veya kendilerini haklı çıkarabilmek için kendilerini azarlayanları, yanlışlarını düzeltmelerini isteyenleri suçlamakta Hatta bazı zayıf kalpliler ne yapmakta? iftira atma yoluna bile başvurabilmektedirler. Eğer bir insan sizi azarlıyorsa veya masihat ediyorsa inanın bu alınması gereken bir şeydir kardeşler Dediğimiz gibi bilim meclisinden ayrılmak, insanlardan, Müslümanlardan kopmak inanın Müslümanın şiarı değil bilakis şeytanın Müslümandan koparmaya çalıştığı şeydir kardeşler O yüzden Allah Azze ve Celle cümlemizi hakkı görüp hakka tabi olan, batıl görüp de ondan sakınan kullar Allah'ın eylesin. Çünkü Allah Resulü Selam her zaman cemaate, ilim meclislerine sarılmayı emretmiş ki insan, şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzak ve Allah Azze ve Celle'nin eli de cemaatin üzerindedir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden Allah Azze ve Celle bizlere o şuuru versin kardeşlerim. Çünkü eğer ne kadar cemaatten o ilim meclislerinden koparsanız inanın şeytan hep sizi bir aldatma yoluna girer. Hep bir aldatmayla sizleri kardeşlerinizden ve onu ilim meclislerinden uzak tutarak imanımızın eriyip yok olmasına ve sonunda da e, eriyip gitmesine ve yok olmasına e, vesile olmak ister şeytan. Bizim buradaki vazifemiz sadece hatırlatmaktır ki benim burada bulunmam sizden daha hayırlı olduğu manasına gelmez. Bizimki sadece bir hatırlatmadır. Allah azze ve celle sözün güzeline tabi olup onunla amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Kardeşim. Allah azze ve celle Hakka bilip, Hakka tabi olmaqı, batılı da batıl bilsin, batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Ya Rabbi, bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, Bizim kalplerimizi dininde sabit qılıyor. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, eşhedü en la ilaha illa enta, estagfiruke ve etûbu ileyk. Ve